İyi akşamlar Arkadaşlar eğer görüntüde ve seste bir sıkıntı olursa lütfen yazıyla bana bildirin mi Evet ee, bir sıkıntı olmadığı gözüküyor şimdi bu akşam geçen hafta sizlerle e, tasavvuf tarifleri üzerinden e, tasavvufu anlamaya çalışmıştık şimdi bu haftada birazcık böyle teknik bir e, konu aslında yani teknik bilgi tasavvufla alakalı vermeye çalışacağım e, Çünkü bunlar ilk haftalarda böyle teknik bilgileri vermezsek ondan sonra tasavvufun geneliyle alakalı bir takım hususları anlamakta e, sıkıntı çekebiliriz O yüzden bu e, bu akşam da Sufi ve tasavvuf kelimeleri üzerinde e, durmaya çalışacağız e, yani bu kelimeler ne zaman e, çıktı ne zaman kullanıma girdi ne anlama geliyor e, bunların manası nedir bütün bunları e, bu akşam e, anlamaya çalışacağız Tabii bu arada yine e, hiç sorularınız olursa yazı yazıyla bana onları bildirirseniz o sorular çerçevesinde yine bir takım konulara da girme imkanımız olabilir mi ee, Evet seste bir problem mi var diğer arkadaşlardan yoksa bir arkadaşımız Evet. Tamam. Demek ki diğer arkadaşlar da yok. Ee, biz o zaman devam edelim. Ee, Sufi kelimesi, evet. Nereden çıktı? Ne zaman kullanıma girdi? Ne anlama geliyor? Bunu anlayalım. Tabi Sufi kelimesine yola çıkarak da e, tasavvuf kelimesi, bunun kullanımı e, ne zaman başlamış? Şimdi arkadaşlar, normal kullanıma bakıldığında Hicri birinci yüzyıldan itibaren Sufi e, ünvanını alan kişiler olduğunu görüyoruz. Hasan-ı Basri Hazretleri ki vefatı 110'dur tabiinin büyüklerinden e, diyor ki Kabe-i sırasında bir Sufi gördüm. Ona bir şeyler vermek istedim. Şimdi bir Sufi gördüm tabiri e, demek ki o dönemde Sufi şeklinde bir ünvanın, bir isimlendirmenin e, kullanıldığını bize gösteriyor. Ancak daha sonraki dönemlerde Sufi diye anılan kişilerle Hasan-ı Basri'nin Sufi diye hitap ettiği kişiler aynı niteliklere sahip kişiler midir? Yoksa bu ne anlama geliyor? Bunu da tam doğrusu bilmiyoruz böyle bir açıklama olmadığı için. Çünkü bu dönemde mesela Hasan-ı Basri'nin kendisi dahil birçok kişi aslında tasavvuf eli tarafından Sufi diye kabul ediliyor. Ama Sufi diye anılmıyorlar. Yani gerçek manada sonraki dönemdeki kullanıma uygun olan Hasan-ı Basri ve benzerleridir. Sufi diye anılmak, anılması gerekenler. O yüzden <gülüyor> bir sufi gördüm e, tabiri Hasan-ı Basri'nin. Acaba e, tam sonraki kullanıma uygun bir manada mı kullanılmıştır yoksa farklı bir anlamı vardı. Buna doğrusu e, çok iyi bilmiyoruz. Bu ünvanın arkadaşlar yaygın hale gelmesi ikinci yüzyılın sonlarından itibaren yani üçüncü yüzyılda birlikte karşımıza çıkıyor. İkinci yüzyılda beş altı tane kaynaklarda isim biliyoruz ki bunlar, <gülüyor> affedersiniz, Sufi <gülüyor> diye anılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Ebu Haşim El Kufi. Ee, küfeli Ebu Haşim. Bu aynı zamanda bu Ebu Haşim Es-Sufi diye biliniyor. Vefatı 150. Efendim Kilab bin Ceri, Küleyb, Haşim el-Evkas, Salih bin Abdülcelil, Cabir bin Hayyan, Hayyan, İbrahim bin Ethem'in müridi İbrahim bin Beşşar Sufi diye anılıyorlar. Ee, şimdi bunların da hakikaten Sufi diye anılması yine deminki dediğim açıklama bunlar için de geçerli. Yani sadece Sufi bunlar mıdır? Ya da gerçekten Sufi daha sonraki kullanıma uygun olarak bu dönemde de aynı manaya mı kullanılmıştır? Ondan çok emin değiliz. Çünkü mesela bakınız bu son isim İbrahim bin Etemin müridi İbrahim bin Beşar Sufi diye anılıyor diyoruz ya. Aslında tasavvuf ehlinin büyük Sufilerden saydığı kişi İbrahim bin Etemdir. İbrahim bin Ethem önemli şeyhlerdendir aynı zamanda. Ona sufi denmiyor da o dönemde onun müridine deniyor. Veya onu takip eden dönemde işte İbrahim bin Meşar'a sufi deniyor. Dolayısıyla bu ünvan evet tam manasıyla nedir bunu o dönem için söyleyemiyoruz. Ama sonraki dönem için ne manaya geldiğini açıklayacağız. Şimdi tabii ne manaya ile alakalı on civarında tasavvuf kaynaklarında ona yakın görüş farklı görüş var. Bu görüş sahipleri bu kelimenin bir tasavvuf ehlinin dış görünüşü itibariyle dıştan bakışla onlar hakkında bir tanımlama yapmak suretiyle sufi kelimesine mana veriyorlar. Bir kısmı da iç dünyalarını dikkate alarak bu manayı veriyorlar. Yani görüşleri buna göre oluşturuyorlar. Şimdi mesela birinci görüş deniyor ki Sufi kelimesi Beni Sufe veya Beni Sufe diye bir kabile vardı asr Saadet'ten önce yani İslamiyet'ten önce. Efendim bunlar kendilerini e, Arabistan'da yaşıyorlar ve Kabe hizmetine adamışlardı. Dolayısıyla e, hayırlı bir iş yapan kişiydi bunlar kendileri. E, insanlığa e, hayırlar yapıyorlardı Kabe hizmetini görmekle. E, daha sonra e, insanlara faydalı olmaya çalışan e, bir grup insana da bu Benusufaoğullarındaki Sufe isminden yola çıkarak yine sufe onlara nispet ederek nispet yasıyla sufi denmiştir diyorlar. Bir görüş bu. Tabi bu <gülüyor> bu görüşlerle alakalı arkadaşlar ilerleyen sayfalarda size değerlendirmeleri de yapacağım. Ama şimdi sadece görüşleri sıralayarak geçiyorum. Diğer bir görüş arkadaşlar saflı evvel terkibindeki saf kelimesinden gelmiştir diyorlar sufi kelimesi saf ve evvel ilk saf demek birinci saf demek niye buradan geldiği söyleniyor çünkü ilk Allah Allah'a ibadet noktasında tasavvuf ehlinin en önde olmaları kendilerini ibadete verme noktasında halkın önünde olmaları sebebiyle Ön saftakiler manasındaki saf kelimesinden bu kelime türetilmiş olabilir diyorlar. Yani saftan sufi kelimesine dönüşmüş olmalı diyorlar. Bir başka görüş safa ve saffet kelimelerinden gelmiş olabilir şeklinde. Şimdi bunların ikisi de kalp temizliği manasına geliyor. Geçen haftadan hatırlarsanız tasavvufun ana konularından bir tanesi kalp temizliğiydi. Kalp temizliğiyle meşgul olmasıydı. E, dolayısıyla e, deniyor ki, düşünülüyor ki, e, madem bu tasavvuf eyli kalp temizliğiyle meşgul oluyor, o zaman kalp temizliği manasına gelen, safa ve, saf, ve saflık manasına gelen bu iki kelimeden dönüşerek sufi e, adı e, kullanılmış olabilir. Bu bir görüş. Bir başka görüş, sıfat kelimesinden gelmiş olabilir diyorlar. Şimdi sıfat kelimesi arkadaşlar, vasıf demek, nitelik demek. Yine geçen haftadan hatırlayalım, o tarifler üzerinden konuşurken, tasavvufun mahiyetini anlamaya çalışırken, deniliyordu ki, tasavvuf ehli, insanların kötü huylarını güzel davranışlara dönüştürmek ve güzel ahlak, sahibi olmalarını sağlamak için çalışırlar. Yani güzel sıfatlara sahip olmaları için çalışırlar. Dolayısıyla bu vasıf güzel huy manasında sıfat kelimesinden sufi kelimesi dönüşerek kullanılmış olmalı diye tahmin ediyorlar. Bir başka görüş sahibi sufetül kafa terkibindeki sufe kelimesinden gelmiş olmalı diyor. E, buradaki yalnız sufetül kafa derken bunun manası arkadaşlar e, saç manasına geliyor. Yani kafa Arapçada ense demek. Bizim Türkçe'de kafa dediğimizde e, başın tamamını anlarız ama Arapçada e, baş için iki ayrı kelime kullanılır. Esas başın karşılığı re'stir. Kafa ise ense, kısa kafanın arka tarafı e, ifade edilir kafa ile. Dolayısıyla sufetlu kafa dediğimizde de <gülüyor> arkadan uzatılan saç ense saçı manasına geliyor ki e, tasavvuf ehli daha sonradan bir kısım bazı tasavvuflar e, saçlarını uzattıkları için e, onlara bu saçlarından dolayı e, sufet kelimesinden e, dönüştürerek sufi denilmiş olabilir e, diyor. Bir diğer görüş sahibi. Bir başka görüş ise arkadaşlar bir çöl bitkisi olan sufane kelimesidir. Sufane evet çölde bitiyormuş. Tasavvuf ehli bazen diğer diğer dolaşıyor. Kendi görüşlerini efendim yaymak, insanlara hizmet etmek karşılıklı e, hicret sevabı kazanmak için muhtelif beldelere e, gidebiliyorlar. E, bu seyahat sırasında, o çöldeki seyahat sırasında karınlarını doyurmak için e, çoğunlukla bu bitkiyi e, yiyorlar. Böyle bir anlayış, görüş var. Dolayısıyla onların yediği bitkiden yola çıkarak, e, bu sufane kelimesinden onlara dönüşerek sufi adı takılmış olabilir diye bir görüş ileri sürülüyor. Tabi tekrar ediyorum bu görüşlerle alakalı hem kelime yapısı hem de mana bakımından açıklamalar getireceğim. Yani bunlar hakikaten kabul edilebilir mi? Veya bunlara itirazı olan var mı? Bunlarla ilgili sıkıntı var mı? Onu anlatacağım. Ama şimdilik sadece görüşleri sıralıyorum. Evet arkadaşlar bir başka görüş bu hususta. Ashab-ı Sufe'nin Ashab-ı Suffe ekibinin Suffesinden e, gelmiş olabileceği şeklinde. E, biliyorsunuz Ashab-ı Suffe Medine'de Peygamber Efendimizin Mescidinin Sofasında kalan sahabe efendilerimize deniyordu. Suffe, Sofa manasına. Bizdeki Sofa da buradan e, geliyor. Bu e, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde ona bir ev, bir mescit yapmıştı sahabe efendilerimiz. İşte o mescidin ilave kısmında, sofasında bekar, fakir ve işi olmayan bazı sahabiler orada barınıyorlardı. Tabii ki sahabiden işi olanlar gündüzün işinin başında. Tarlası bahçesi olanlar ziraatle meşgul. Tarlasında çalışıyor. Ama bunların ne tarlası var, ne işleri var, ne de para pulları var. Ve bir de bekar oldukları için evleri de yok. Yani taşınacakları bir ev de yok. Dolayısıyla burada barınıyorlar. Şimdi esasen orada bu olumsuz şartlar içerisinde olmaları ve bu Bölgede yaşamaları bir dezavantaj gibi karşımızda dursa da manevi açıdan esasen diğer sahabe efendilerimize göre daha avantajlı bir durumda bulunuyorlardı. Sebebi şu, bir defa Peygamber Efendimiz'e komşular. Peygamber Efendimiz'in evi mescitte, mescidin hemen bitişiğinde kapısı, hani, hücre-i saadetlerin kapıları efendim, mescide kapısı. Açılıyor. Dolayısıyla namazları Peygamber Efendimizle birlikte kılıyorlar. Beş vakit namazı. Yani onun imameti altında kılıyorlar. Ondan sohbet dinliyorlar. Yani Peygamber Efendimizin sözleri hadis olduğu için hadis ezberliyorlar. Hadis dersi görmüş oluyorlar. Ee, ve o Peygamber Efendimiz'den dinleyip ezberlediği hadisleri daha sonra e, diğer zamanlarda o mescide gelen, akşamleyin veya diğer vakitlerde mescide gelen kişilere aktarıyorlar, anlatıyorlardı. Bu manada bir hadis mektebinde Peygamber Efendimiz'den sohbetler dinliyorlar. Vahiy geldiğinde ilk vahiden bunlar haberdar oluyor. Peygamber Efendimiz işte vahi bunlara söylüyor. Onlardan da önemlisi... <gülüyor> Peygamber Efendimiz'le birlikte farz ibadetlerin yanı sıra onun tavsiyesiyle bir takım nafile ibadetleri yerine getiriyorlar. Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği tesbihler var, dualar var. E, belli sayılarda onların yapılmasını istiyor. Dolayısıyla e, e, bir de böyle bir manevi ibadet hayatları var. Peygamber Efendimiz gibi olma. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in e, Züh hayatını yaşadığını biliyoruz. Yani hem çok ibadet ediyor hem de e, dünyaya karşı e, gönlünde bir e, bağ bağlantı olmadığından fakir hayatı yaşıyor, az yiyor, çok ibadet ediyor. Dolayısıyla o, bunlar da aynen Peygamber Efendimiz gibi gece ibadete kalktıkları gibi gündüzleri de oruçlu oluyorlar. E, yani gündüzlerde saimler. E, bu manada da Peygamber Efendimiz biz gibi yaşıyorlar. Şimdi böyle bakıldığında e, aslında arkadaşlar daha sonraki tekke hayatını yaşayan dervişlerin hayat tarzını asab ı Sübfe'nin bu hayat tarzı çok andırıyor. Ya da tekkedekilerin hayat tarzı bu asab ı Sübfe'nin hayat tarzını çok andırıyor. Onlar da fakir hayatı yaşıyorlar. Sürekli ibadetle meşgul oluyorlar. Başlarında şeyhleri var, onun sohbetini dinliyorlar. E, farzlarla birlikte bolca nafile ibadetler yapıyorlar. Ve böylece hayatlarını geçiriyorlar. Şimdi bu benzerlikten dolayı arkadaşlar, e, deniyor ki bu burada Peygamber Efendimizin o e, ashabı, yani Sufi asabının e, hayat tarzını benimsedikleri için bunlara Sufi'ye nispetle Sufi, Önce Sufi denmiş, sonra bu kullanımda şedde düşüp Sufi'ye dönmüştür diye e, söylüyorlar. Şimdi bir görüş daha var bundan sonra tasavvuk kaynaklarında geçen. E, <gülüyor> onu da gördükten sonra bunlar hakkında ayrıca değerlendirme yapacağım. Ancak e, soruda e, bir, bir soru geldiği için e, hemen söyleyeyim. Bu görüşler arasında arkadaşlar en tutulan iki görüşten birisi bu Ashab-ı den geldiği şeklindeki görüştür. Hayat tarzından dolayı. Ama bir de bir görüş daha var ki o en çok kabul gören görüş Suf kelimesinden geldiği şeklinde. Yani Sufi kelimesi Suf kelimesinden gelmiştir diyorlar. Suf ne demek? Yün elbise demek. Eee Şimdi ne alakası var tasavvufla efendim, yünün, yün elbisenin? E, alaka şöyle, tasavvuf ehli e, genellikle yün hırka giyiyor. Hırka ile kastedilen burada arkadaşlar cübbe. Yani biz Anadolu'da e, belli bir e, kazak türüne hırka deriz ama esas Arapçada hırka dediğinizde Palto karşılığına denk gelecek bir e, giysidir ve bu yündendir. E, Peygamber Efendimiz ve sahabe efendilerimiz de genellikle yün giyerlermiş. Yani yün cübbe giyerlermiş. E, İstanbul'da olanlar ziyaret etmişse bilirler. Hırkayı Şerif Camii'nde hırkayı saadet vardır. Peygamber Efendimiz'in hırkası yani cübbe. O e, önceki senelerde sadece bir paket içerisinde gösterilirdi ama Ramazanlardan e, son 15 günü ziyarete açılıyor ve tam kolları ve bedeni açık bütün halinde e, ziyaret edilebiliyor ve onu orayı ziyaret edenler e, görmüşlerdir etmeyenler de bir fırsatını bulup ziyaret e, ederler evet büyük bir cübbe deve gününden yapılmış hırka e, peygamber efendimiz, evet bunu giyiyor, sahabe efendilerimiz de giyiyor. Şimdi onun gibi, onun yolunda olma, onun gibi ibadet etme, onun gibi giyinme şeklinde bir prensip benimsemiş olanlar böyle yün hırka giydiklerinden dışarıdan gören insanlar onlara yünlü anlamında sufi adını takmış oluyorlar. Yani e, Sufi adı arkadaşlar yün giyen manasında. E, burada tabi yün giymenin peygamber efendimiz ve diğer bir takım peygamberler için de böyle rivayetler var. Mesela Musa aleyhisselam da sin adına çıkarken yün hırka giyermiş özellikle. Şimdi onlar gibi olma e, anlayışı çerçevesinde bu giyiliyor. Aynı zamanda bunun şöyle bir inceliği de var. Yün elbise e, sade ve basit bir elbisedir değerli kumaşlara göre. Bu manada tevazuun alçak gönüllülüğün de bir sembolüdür. Gösterişten uzak olması bakımından da e, tevazuğa uygun bir kıyafet olarak benimsenir. Dolayısıyla yün giymek, e, mütevazi olmak, alçak gönüllü olmakla eşdeğer kabul edilir. Böyle bir sembolik manası da var. O yüzden tasavvuf eli, yün elbise giydikleri için onlara yündüler manasında bir isimlendirme yapılmıştır deniyor. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar saydığımız görüşler içerisinde, mana bakımından ya da gramer noktasından bir kısmı uygun görülmüyor. Onları kısaca anlatıp ondan sonra da en uygun görüşün ve neden uygun olduğunun da e, bilgilerini öğrenmeye çalışalım. Şimdi ilk görüş Sufe oğulları yani ben Sufi Sufe diye anılan bir kabileden bahsetmiştik ve demiştik ki bunlar kendilerini Kabe hizmetine adamış olan bir kabileydi. Şimdi burada bu e, İslamiyet'ten geriye doğru gidildiğinde yapılan araştırmalarda aslında böyle bir kabileden bahsedilse de böyle bir kabilenin varlığı ve bunların Kabe hizmetinde olduklarına dahi çok güçlü bilgiler yok. Yani böyle bir görüş ileri sürülmüş fakat o dönemin tarih kaynakları böyle bir kabileden söz etmiyor. Dolayısıyla insan tereddüt ediyor. Yani böyle bir kabileye nispet edilmiş olabilir mi diye. Çünkü eğer böyle bir kabile var ve meşhur idiyse, bu bunların adı en azından asıl saadette de geçerdi. Asıl Saadet'i takip eden asırlarda da bir iki asır içerisinde geçerdi. Geçmiyor. Yani Sufi tabiri yaygın olarak 200 sene sonra kullanılmaya başlanıyor. Ha, ilk dönemde birinci asırda işte Hasan Abbas'in bir Sufi gördüm ifadesi var dedik. Ama bunu da örneği çok fazla. Değil. E, dolayısıyla biraz tereddüt var bu görüşle alakalı. Sonra saf ve saf kelimesinden, sufi kelimesi türetilmesi e, o, o gramer bakımından uygun olmuyor. Çünkü saf kelimesinden, nispet koyduğunuzdan safi şeklinde bir e, kelime türetirsiniz. E, su, sufi değil. Dolayısıyla bu da <güler> gramer bakımından, mana bakımından uygun gibi gözükse de gramer bakımından uymuyor. E, safa ve saffet kelimelerinden gelmiş olabileceğini söylüyorlar demiştik. E, bu mana bakımından uygun, yani madem tasavvuf edildi, kalp temizliğiyle meşhur olur dedik. Manen kalbin temizlenmesi, saflaştırılması için gayret ederler. Dolayısıyla safa ve saffet kelimelerde bunu ifade eder diyebiliriz. Ancak bu sefer burada nispet yapıldığında sufi kelimesi buradan çıkmıyor. Çünkü safa kelimesinin nispesi safai veya saf, safveti veya safevi diye de evet safveti şeklinde geleceği için yine gramer bakımından problemli. Sıfat kelimesinden geldiğini düşünsek e, bunun da nispet, nispet hali Sufi değil sıfeti veya sıfevi şeklinde olması lazım Arapça gramı göre bu da çok uymuyor. E, Sufetül kafadaki sufe kelimesinden e, geldiğini söylesek bu sufenin nispesi de sufeti veya sufevi şeklindedir. Bu da yine sufiye uymuyor. E, çöl bitkisi sufaneden de yine gelmez. Çünkü onun da nispeti suf, sufani şeklindedir. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. Yani seyahat sırasında bu çöl bitkisinden yemiş olabilir tasavvuf Başkaları da yer. Ee, ancak sadece sufani bitkisini e, yemelerin söz konusu değil. Başka bitkiler, başka yiyecekler de var. Onlardan da istifade etmiş olmalılar. Sadece sufani de değil. Dolayısıyla Bunların bu bitkiye nispet ederek buradan sufi kelimesini türetmekte çok makul gözükmüyor. Ee, şeye gelince, e, suf kelimesine gelince arkadaşlar, ha, şeyi söyledim, e, asab ı Suffe'nin e, As Ashab-ı Suffe'den geldiğiyle alakalı e, görüşün e, kabul edilen iki önemli görüşten biri olduğunu söyledim. Yani o hayat tarzı Sonraki tekke hayat tarzı bu hayat tarzını çok andırıyor. Dolayısıyla oradan gelmiş olabilir. Gramer bakımından da sufenin arkadaşlar nispeti sufi şeklinde gelir. Doğrudan sufiliği suffidir. Ama şöyle düşünülüyor. Bu şedde kullanımda genellikle ağır kelimede tahfif, hafifleyerek devam eder. Zamanla kullanımda bu şedde kalkmıştır diye düşünülüyor ve böylece Ashab-ı Sufya'nın ve Sufya'nın Sufya, Sufya, sonra Sufiye dönüşmüştür diyorlar. Ama en bundan da daha yaygın ve kabul gören görüş, yün kelimesinden gelmiş olmasıdır. Çünkü az önce söylediğim gibi, mana bakımından da, gramer bakımından da hepsinden daha uygun gözüküyor. Mana... Olarak dedik ki bir defa peygamber efendimiz ve sahabe efendilerimiz kullanıyor. Geçmiş peygamberlerin kullanına dair rivayetler var. Ayrıca sade ve basit bir elbise olması bakımından e, tevazuun bir ifadesi. E, dolayısıyla oradan kullanılmış. Gramer bakımından da hiçbir problem yok. E, doğrudan suf kelimesinin e, sufi şeklinde e, nispeti yapılabiliyor. Dolayısıyla bunlar böyle bir arada yün hırkalarla dolaşınca halk bunları görüp bunlara yünlüler manasında sufi adını takmış olmalılar e, diyorlar. Ve bunu, bunu gerekçelendiren kaynaklar e, ilk tasavvuf klasiklerinden Ebu Nas Eserraç bu görüşü öne çıkartıyor. E, diyor ki mesela bunun geçmiş tarihte bir örneği e, havarilerdir. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'ın etrafında ona inanan ve destek olan müminlere havari deniyordu. Kur'an-ı Kerim'de bunlar çoğul olarak havariyun, havariyeler şeklinde anılıyor. Şimdi bu nereden geldi bu isimlendirme İsa'ya inanan kişilere onun yakınındaki onun ashabına havari denmesi nereden icap etti dediğimizde arkadaşlar bu isimlendirmenin Beyaz elbise giymeleri dolayısıyla olduğu söyleniyor. Beyaz elbise giymek adetleri olduğundan e, onlara halk beyaz giyenler manasında havari e, demiş. Çoğulu e, havari e, Bu huri kökleri de aynı e, kökten geliyor. E, beyazlık anlamında. Dolayısıyla e, madem ki Dış görünüş itibariyle bu onlara böyle bir isimlendirme yapılmış, yapılabiliyor. O zaman e, peygamber efendimizin ümmeti içerisinde de yün elbise giymeyi adet haline getiren e, insanlara halkın günlüler şeklinde isimlendirme yapması e, daha makuldür diyorlar. Yani e, arkadaşlar bu isimler genellikle böyle e, görünüşe göre veriliyor. Ve bunu da kişiler kendi kendilerine değil dıştan insanlar bunlar hakkında bir isimlendirme yapıyor. Çünkü onları anarken onların anlaşılacağı, söylediklerinde o kimselerin kastedildiğinin doğrudan anlaşılabileceği bir alamet üzerinden bu isimlendirme yapılıyor. Yoksa iç dünyaları, manevi mertebeleri noktasından isimlendirme onu zaten kimse iç dünyalarındaki halini bilemeyeceği için böyle bir isimlendirme genellikle olmuyor diye düşünülüyor. Evet. Sufi kelimesine gelince demek ki yün giyenler anlamına geliyor. Ve Arapça gramer bakımından da bu görüş diğerlerine göre daha makbul sayılıyor. Şimdi az önce söyledik. Peygamber Efendimiz ve onu takip eden sahabe Sahabi efendilerimiz de yün evzi giyerlerdi. Şimdi burada bir görüş var arkadaşlar. Deniyor ki efendim, Zahit ve Sufiler daha sonra Peygamber Efendimizden sonra da hırka, yün hırka giyen Zahit ve Sufiler bu kıyafetleri. Hristiyan rahiplerinden ve keşişlerinden etkilenerek giymişlerdir. Böyle bir iddia var. Ee, neden? Çünkü rahipler de hırka giyiyorlar. Ee, keşişler, işte kendilerini kilisede ibadete adamış, e, ruhban hayatı yaşayan kişiler de böyle elbise giyiyorlar ee, diye. E, onların etkisiyle bu tasavvuf ehli diye anılan kişiler, bu elbiseyi giymişlerdir diye söylense de buna itibar edilmemeli, edilmiyor. Sebebi şu, evet Hristiyan rahipleri ve keşişleri giyebilir. Ama eğer biz Peygamber Efendimizin ve sahabe efendilerimizin yün elbise giydiğini biliyorsak bu hususta elimizde güçlü bilgiler, rivayetler varsa o zaman bir Müslümanın Peygamberi ve onun yakın arkadaşları, sahabe efendilerimiz dururken neden Hristiyanları taklit ederek böyle bir kıyafet giysin? Dolayısıyla e, bunu doğrudan Peygamber Efendimiz'e bağlamak gerekiyor. E, ama şunu söyleyebilirsiniz, niye Hristiyanlar giyiyor? Tabii ki Hristiyanların giymesi de gayet normaldir. Çünkü e, geçmiş peygamberlerin de, efendim... E, gün hırka giyme adeti olduğu rivayeti var elimizde. Dolayısıyla, evet onlar da kendi peygamberlerinden gelen rivayetler çerçevesinde, yani İsa'dan, Musa'dan gelen rivayetler çerçevesinde böyle bir kıyafeti giyiyor olabilirler. Çünkü bu dinin kaynağı e, bir, aynı kaynaktır. Yani Hristiyanlığında, Yahudiliğinde, İslamiyetinde kaynağı aynı kaynaktır. Ortak yönlerin olması normaldir. Biz rahibelerin de mesela Müslüman hanımlar gibi başlarını örttüğünü biliyoruz. E, dolayısıyla şimdi bir kimse çıkıp da işte e, Müslüman kızların e, türbanları aslında rahibelerin etkisiyle oluşmuştur derse buna da e, katılmayız. Çünkü Müslüman kadının örtülmesini gerektirecek İslam kaynaklarında bilgi, belge, delil varsa o zaman o Müslüman kadınlar e, ke, öncelikle kendi kaynağındaki o görüşler çerçevesinde e, hareket edecek demektir rahiplerin rahibelerin böyle bir kıyafeti den etkilenerek bunu yaptığını söylemek doğru olmaz Evet şimdi arkadaşlar buradaki e, görüşlerle alakalı bir farklı bir e, görüş daha var. Yani sufi kelimesinin kökeni hakkında muhtelif görüşler olduğunu söyledik. Ancak bir farklı görüş daha var karşımıza çıkan. O da eee Kuşeyri ve Hucacibli iki tane önemli müellif bunlar. İkisinin de eseri klasik dönem yazarlardır bunlar ve ikisinin de eseri tasavvuf klasiklerindendir. Kuşeyri'nin Risale ismi e, ismi bir eseri var çok meşhur tasavvuf klasiği. İlerleyen haftalarda size bu tasavvuf kaynaklarından da bahsedeceğim. Hucviri'nin de, Kuşehir'in eseri Erdisali Arapça, Hucviri'nin Keşf-ül Mahcup isimli bir Farsça eseri var. Bunlar arkadaşlar, e, bu iki müellif sufi kelimesiyle alakalı diyorlar ki, aslında sufi kelimesi e, böyle şey değildir. E, bir kelimeden türemiş bir kelime değildir. Peki nedir? Bu camit bir lakattır. Doğrudan Sufi şeklinde kullanım olmuş olmalı şeklinde kanaat ileri sürüyorlar. Bunu da burada belirtmiş olalım. Şimdi burada arkadaşlar önemli bir görüşden daha bahsedeceğim sizlere. O da şu, aslında bu görüş tasavvuf kaynaklarında geçmiyor. Sufiler böyle bir kökten bahsetmiyorlar kelimenin kökeni olarak ama Önemli İslam alimlerinden e, Biruni var. Bu Biruni'nin e, 453 e, vefatı. Aşağı yukarı az önce sözünü ettiğim e, Kuşeyri ve Hücviri ile çağdaş e, bir kimse. Ama e, araştırmacı alim e, diyebileceğimiz bir kişilik. Yani önceki e, Kuşeyri ve Hücviri alim aynı zamanda Sufiler kendi dönemi çok etkili alimleri ve aynı zamanda tasavvufeli kimseler. Biruni ise evet bizim geçmiş alimlerimizden. Şimdi Biruni bir ara Hindistan'a gidiyor bir sefer dolayısıyla Hindistan'da kalıyor. Oradan bir takım araştırmalar yapıyor ve oranın toplumunu tanımaya çalışıyor. Bu hususta bir de kitap yazıyor. Tahqiq Malil Hind isimli. Hindistan araştırmaları manasına gelebilecek Arapça bir kitap. Orada e, Hindistan'da gördüğü bir takım e, bilge kimseler var. E, görmüş e, Hindistan'da. Bunlar e, çok hikmet ehli, güzel sözler söyleyen bir grup ama e, yalınayak dolaşıyorlar. Efendim seyahat ediyorlar sağa sola. Böyle e, kendi üzerlerine baştan çok dikkat etmeye yalınayak dolaşan kişiler olduğu için de halk bunlara çıplak bilgeler anlamında e, gimnasofist e, diye isimlendirme de bulunmuş. Şimdi e, tabi sofist kelimesi gimnasofist, sofist kelimesi Yunanca aslından gelen bir kelime. Dolayısıyla İslam aleminde de böyle hikmetli sözler söyleyen bir takım seyahatlerde bulunan sade basit giyinen e, bu tasavvuf ehlinin bu isimlendirmesi de aynen onlar gibi bu kelimeden gelmiş olabilir diyor. Yani Yunanca hakim ve bilgi anlamına gelen sofos kelimesinden gelmiş olabilir diyor. E, tarihçi e, 19. yüzyılda Joseph von Hammer de aynı e, görüşü tekrar ediyor. Tabi arkadaşlar böyle bir görüş e, yani sofo, sofos kelimesinden e, geldiğini söylediğinizde şöyle bir anlam da doğabiliyor. O zaman acaba buradan geldiğini düşünürsek, acaba bu İslam tarihinde tasavvuf hayatını yaşayan, belli kıyafetler, belli e, tavırlar içerisine giren e, Müslümanlar, bu hayat tarzını isimlendirme madem Yunan'dan geliyor, Yunan bilgelerinin hayat tarzından etkilenerek mi oluşturdular gibi bir, bunlardan böyle bir görüş de gündeme gelebiliyor. Yani o zaman tasavvuf hayatının temelleri Kur'an ve Sünnet, Peygamber Efendimiz hayat tarzı şeklinde değil de Yunan bilgelerinin hayat tarzı şeklinde olmuş oluyor. Böyle bir anlamı da beraberinde getirebiliyor. İşte arkadaşlar bu çerçevede böyle bir anlamda olacağı için batılılar özellikle ve bizim Müslüman ülkelerde de batılıların o görüşlerini kabul eden bir takım doğullar. Bu sofos kelimesi üzerinde duruyorlar. Yani sufi kelimesi sofostan gelmiş olmalıdır diyorlar. Ancak ee, bir müddet Batılılar bu görüşü takip ettikten, devam ettirdikten sonra şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yine Batılı bir araştırmacı, Alman şarkiyatçı, geçen asrın önemli şarkiyatçılarından Arapça uzmanı Theodor Nöldeke bu kelimeyi araştırıyor. Ee, acaba e, Sufi kelimesi Sofos'tan gelmiş olabilir mi? diyor. Arapça ve ona yakın diller Aramice, İbranice'de, ee, sofos kelimesini araştırdığında esasen böyle bir kelimenin bilinmediğini e, kullanılmadığını görüyor. Ancak bu kelime tamam Yunanca'dan Arapçaya geçmiş. O zaman bunu anlıyoruz. Fakat Yunanca'dan Arapçaya geçtikten sonra arkadaşlar Sofos kelimesi hep Sin ile yazılmış. Oysa ta ilk dönemden itibaren e, sufi kelimesi ise hep Sat'la yazılmış. Diyor ki Nöldeke eğer bu e, Sufi kelimesi Sofos'tan gelmiş olsaydı o zaman onun da Sufi diye dönüştüğünde Sin ile ifa yazılıyor olması gerekirdi. E, sat ile yazıldığına göre o zaman demek ki bu Sofos'tan gelmiş olamaz diyor. Ve bu manada e, yine bir şarkıyı açıp Efendim son noktayı koymuş oluyor. Tabii bunun sofostan gelmediğini gösteren bir başka delillerimiz de var elimizde. Nedir onlar? Bir defa e, Arapça lügatlarda adettir. Bir kelimenin manası verilirken o kelimenin kökeni nereden geldiğiyle alakalı da açıklamalar yapılır. Eğer mesela Arapçaya o Farsçadan geçmişse, Farsçadan, Türkçeden geçmişse, Türkçeden, Aramiceden, İbraniceden gelmişse oradan, Yunancadan gelmişse Yunan'dan geldiğini de mutlaka belirtiyorlar. Eğer böyle bir açıklama yoksa o zaman onun Arapça aslından olduğunu anlamış oluyoruz. Dolayısıyla Sufi kelimesiyle alakalı yabancı bir kökenden geldiğine dair herhangi bir, hiçbir sözlükte bir açıklama yok. Bu da bize evet onu gösteriyor. Ayrıca Sufi kelimesi gir ki Sufi kelimesinin kullanıma girmesi, Sofos'un yani Yunan metinlerinin tercüme edilmesinden önceki tarihlere tekabül ediyor. O bakımdan da yine ondan gelmediğini anlıyoruz. Tabii bir başka görüş olarak Sufi kelimesi hikmet anlamına gelen Sofya kelimesinden de gelmiş olabilir veya Teosofya kelimelerinden gelmiş olabilir diye söyleyenler de var. Aynı gerekçeler, Sofos kelimesi için söylenen aynı gerekçeler bu kelimeler için de e, geçerli. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi e, bu son görüş olarak bunu söyledik. Tasavvuf ile alakalı arkadaşlar, kaynaklarda e, bazı farklı isimlendirmeler daha var. Onları da kısaca e, söyleyip geçeyim. Bunlardan bir tanesi, Tabii bunlar biraz... Mahalli isimlendirmeler, yani çok yaygın genel isimlendirmeler değil. Mesela guraba isimlendirmesi, gurbette olmaları, gurbettekiler manasında bir anlamı olduğu için. Vatanlarını terk edip seyahat etmeleri dolayısıyla guraba denmiş bunlara. Yine çok seyahat ettiklerinden dolayı seyyahi, gezginler denmiş bazı kimseler tarafından. Efendim şikeftiye adı verilmiş, mağaralılar demek. Seyahat sırasında ihtiyaç halinde gecelemek için veya yağmurdan korunmak ve benzeri sebeplerden dolayı mağaralara sığınırlar. Bunlara bu mağarada ya sığınmalarından dolayı, mağarada bir müddet yaşamalarından, kalmalarından dolayı Horasan ehli özellikle mağaralar anlamında şikifti adını vermiş. Efendim Şamlılar bunların e, genellikle azla az yiyerek hayat sürmeleri sebebiyle ve sürekli aç yaşamaları Sebebiyle aç gezenler anlamında Cü'iye diye isim takmışlar. E sahip oldukları şeyleri dağıttıkları için ellerinde bir şey bulunmaması hasebiyle fakir bir hayatı yaşıyorlar. Ve bu manada fakirler anlamında fukara demiş. Yine kalplerini nurlandırmaya çalıştıkları için ee, o nurlu manasında Nuriye diye de isimlendirme söz konusu olmuş. Evet bunlar da birer görüş, aklınızda olsun diye böyle e, kısaca söylemiş oluyoruz. Şimdi tabi sufi kelimesi üzerinde çok ayrıntılı, geniş bir şekilde durduk. Ama bir de bizim kullandığımız tasavvuf kelimesi var. Sufi kelimesi gibi tasavvuf kelimesi de Kur'an'da ve sünnette geçmiyor. asisadette ı Saadet'te tasavvuf kelimesinin de kullanımı yok. Dolayısıyla bu da sonradan ortaya çıkmış ve yaygın görüşe göre arkadaşlar... Bu da e, yine sufi kelimesinden türetilmiş. Ama e, yani sufi kelimesinin fiile dönüştürülerek tasavvuf kelimesi e, kullanılmaya başlanmış. Fakat bu hususta da bir iki farklı görüş var. Mesela bir tanesi Ebu Nuaym el-İsfehani ki bu da e, 430 hicri vefatı. E, şöyle bir Hilyet-ül Evliya isimli önemli bir eseri var. Bu Ebn-i önemli büyük Sufiler, Sufi alimlerdendir. Hadisçidir aynı zamanda. Ee, diyor ki bu tasavvuf kelimesi safa ve vefa kelimelerinin birleşiminden doğmuş olmalı. Yani safa, vefa, tasavvuf, vefe, tasavvuf buradan gelmiş olma olabilir diyor. Bir başka görüş az önce Sufi kelimesi için kullanılan iki üç tane görüş bunun içinde kullanılmış. Bu, sufa neden gelmiş olabilir? Sufeden gelmiş olabilir, sufetül kafadan gelmiş olabilir, suf gün elbisesi manasına gelen suftan gelmiş olabilir diyorlar. Şimdi nasıl biz sufi kelimesi en yaygın olarak suf kelimesinden gelmiştir diyorsak, e, gramer bakımından da mana bakımından da diğerlerine göre daha yaygın ve kabul e, görüyor ise suf kelimesi, tasavvuf kelimesini de arkadaşlar yine e, bu suf kelimesinden türeteceğiz. Şöyle oluyor. Yani yaygın kabul edilen görüş budur. Suf kelimesinden tasavvefe şeklinde bir fiil türetiliyor. Tefe babından. Arapça gramerinde böyle fiil türetimi e, olabiliyor. E, suf yün demek. Tasavvefe yün giydi demek. Mesela bir başka kelime söyleyeyim ben size. Kamiz gömlek demek. Bunu siz tefeule derseniz, Tekam yasa gömlek giydi demek. Şimdi tasavvefe yün giydi. Tasavvuf'un mastarı tasavvuf yün giymek manasına geliyor. Yani tasavvuf efendinin mastarı. E niye yün, tasavvuf hayatına yün giymek anlamına gelecek bu kelime kullanılıyor? Bu hayat tarzı için şunun şundan dolayı yün giymek hani alçak gönüllülüğün, sadeliğin, tevazuun sembolüydü. Ve e, peygamber Efendimiz ve diğer peygamberleri gibi olma, onların Hayatını taklit etme anlamını ifade ediyordu. E dolayısıyla tasavvuf işte bu manada e, yün giymek, e, sözlük manası yün giymek olsa da tevazu içerisinde dini yaşamak manasında bir kelime olarak türetilmiştir deniliyor. Yaygın görüş bu. Dolayısıyla dil bilgisi açısından da e, uygun oluyor. Fakat bu sufi kelimesi için e, dile getirilen farklı bir görüş, hani... Bu bir kökten gelmemiştir. Bu bir camit lakaptır görüşü. Kuşehir'i ve Hucur'un görüşünü söylemiştim hatırlayın. Bu tasavvuf kelimesi içinde geçerli. Onlar diyorlar ki aynen sufi kelimesi gibi tasavvuf kelimesi de aslında bir camit lakaptır. Herhangi bir kökten Arapça fiile nakledilerek e, oluşturulmuş değildir. Şeklinde e, söyl söylüyor Kuşehir'i. Peki... Nasıl tanımlıyor kuşeyri? Şimdi Kuşehir'in az önce sözünü ettiğim Risalesi arkadaşlar bu yanda resmini gördüğünüz e, ter, Arapçadan tercüme edilmiş Risale kuşeyri Risalesi Süleyman Uldar tarafından tercüme edildi. Daha başka tercümeler de var. E, şimdi burada tasavvufi hayatı şöyle açıklıyor. Dönemin önemli alim sufilerinden Kuşehir'i. Diyor ki asıl saadetten sonra ortaya bir takım bitatler çıktı. Bu bitatlere karşı ehl sünnet seçkinlerinin her an Allah ile birlikte olma ve gafletten sakınma gayretlerine hicri 2. yüzyıldan itibaren tasavvuf adı verildi. Yani doğrudan böyle bir isimlendirme yapıldı diyor. Demek ki tasavvuf ehli bir her an Allah ile birlikte, birlikte olma ve gafletten sakınma duygusunu canlı tutan kişilerin hayat tarzına verilen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar çok kısa e, batıdaki tasavvufla ilgili kullanımla ilgili de bazı bilgileri verip bitireceğim e, bu kısmı. Şimdi batıda tasavvuf araştırmaları yapan kişiler bu tasavvufun e, batı dillerinde neyle karşılanabileceği e, ile alakalı ilk önce e, bir teosofi kelimesini kullanıyorlar bunun karşısında. Yani teosofi efendim kainatın sırlarını, kanunlarını bilme ve bunlar üzerine tasarrufta bulunma gibi anlamları olan bir kelime. Fakat daha sonra dinin deruni hayatını ifade eden mistisizm kelimesini devreye sokuyorlar. Yani mistisizm ancak tasavvufu karşılar diyorlar. ondan sonra da arkadaşlar yapılan araştırmalardan mistisizmle tasavvuf arasında çok önemli farklar olduğu anlaşılınca bu sefer ondan da vazgeçip e, ...kullanım olarak Sufizm kelimesini devreye sokuyorlar. E, yani Sufizm, Suficilik, e, tasavvuf, e, Sufi gibi yaşama manasına geliyor. E, ama en son tabii e, bu mislisizmin, tasavvufun mislisimden farkı nedir diye baktığımızda... ...niye bundan vazgeçilme durumu söz konusu oluyor. Şunun için... Bu da yanda resmini gördüğünüz René Guénon Müslüman olmuş bir Fransızdır. Abdul Yahya adını almıştır. O hem Batı kültürünü hem İslamiyeti çok iyi öğreniyor, biliyor. Dolayısıyla mistisizmle tasavvuf arasında temel bir takım farklar olduğunu ilk bu dile getiriyor. Diyor ki tasavvuf bir usulü vardır. Mistisizmde böyle bir usul yok. Efendim tasavvuf mutlaka bir şeyh rehber eşliğinde yaşanır. Misistimde böyle bir zorunluluk yok. Tasavvufun Peygamber Efendimiz'e kadar çıkan bir e, terbiye eden şeyhler zinciri olmak zorundadır. E, misistimde böyle bir şey yok. Efendim tasavvufta herkesin mizacına, meşrebine uygun olarak farklı yollar vardır. Yani tarikatlar diye Sonra tasavvufta her bir tarikatın kendine özgü edebi ve zikir şekli vardır. Bütün bu noktalardan... Aslında bunlar mistisinde olan şeyler değil diyor. Dolayısıyla mistisinden tasavvufu ayırmak gerekir diye uyarıda bulunuyor. Evet sufizm tabirini kullanmaya başladılar dedik. En son arkadaşlar e, İslam Ansiklopedisi'nde yapılan e, yazılan maddede bu Ansiklopedi of İslam e, İngilizce versiyon ikinci baskısında arkadaşlar e, ilgili madde ne mistisizm ne yani İslamik mislisizim, ne de sufizm başlığı altında değil, tasavvuf başlığı altında yazılmış oldu. Dolayısıyla artık batıda en son gelinen nokta bu kavramı hiç değiştirmeden aynen Müslümanların kullandığı gibi tasavvuf kavramı adı altında e, zikretmek şekline gelmiş oldu. Evet arkadaşlar e, Sufi ve tasavvuf kelimelerle alakalı e, sizlere vereceğim e, teknik bilgiler bundan ibaret Haftaya görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.